İhtiyacım var ondan bir telefona İhtiyacım var ki filme gireyebileyim ha İhtiyacım var bunlara sebep olana bu kendim sonu geldi şimdi İhtiyacım var o oh, ihtiyacım var o oh, ihtiyacım var o oh, ihtiyacım var şimdi İhtiyacım var bunlara sebep olana bu kendim sonu geldi şimdi İhtiyacım var, gereken biraz zaman Kaybetmek kural sanıyorum bu nasıl olay kolay? Skull. Bir aloyla çıkarım, evden ortalık tozumman kendim engel olmak zor gelir benim egoma Takılmaktan yorulmaz, adım adım duruklara Durmak bilmez oyunlar, çıkar çıkmaz sokaklara Kendi içimdeki boşluklarım bir gün olsa o olsa O ihtiyacım zorsa ki oysa İhtiyacım var ondan bir telefona İhtiyacım var kefime geri dudağın İhtiyacım var bunlara sebep olana Bu kendim sonu geldi şimdi i̇htiyacım var. Oh, i̇htiyacım var, oh ihtiyacım var Oh ihtiyacım var, oh ihtiyacım var şimdi İhtiyacım var bunlara sebep olana Bu kendim sonu geldi şimdi Bak zaten kaybettin madden mane Hapsettin halden hale, Aşk verdin cancek pare Saf sevgi az Askeriyle neşgaller Farsettiğin hali sahte Panjurlu daire zasi Masum bir sahne farze Alk metni gaflet Yazar hem kristalli salli Sana der ki tane tane Yalan aslen hayret etsin hale Yaşadan edip silanet Arası halet şeyin şahit Derdin nâret bizim şayet. Sabret sabret Nereye kadara? Nereye kadara? Sabret sabret Nereye kadara? Nereye kadara? Sabret sabret Nereye kadara? Nereye kadara? Sabret sabret Tabi. İhtiyacım var ondan bir telefona ve geride kalan her şeyi sebep olan Kendime notum yine dedene sona varana kadar koy hepsini bir yola. Yine dönüp boş, hile kütüp boş sebepleri bir kenara bırak hadi bile bile sor ya cevapları alamadığın gün için sor. İhtiyacım var kefime o da sen yokken hiç oğlan. var bunlara sebep olana bu kendim Sonu geldi. Şimdi var, oh, ihtiyacım var. o oh, ihtiyacım var. o oh, ihtiyacım var. o ihtiyacım var. Şimdi. İhtiyacım var bunlara sebep olana bu kendim Sonu geldi. Şimdi. Bye.